أَمَّا بَعْضُمْ Şimdi e, sünnet ile alakalı en son geçen dersimizde e, neyi anlatmıştık? Tedvin dönemini anlatmıştık değil mi? Demiştik ki sünnet ile problem yaşayanlar, yani bizim telakhi kaynağı olarak kabul ettiğimiz sünneti ikinci kaynağı kabul etmeyenler e, sünnetin yazı, yazı tarihinin gecikmesini sünnetin hüccet olmadığına delil olarak kullanmışlar değil mi? Kaç rakam olarak kaç dedik ona? Sekiz mi dedik? He. O zaman dokuzuncu olarak neyi ortaya atmışlar? Dokuzuncu olarak sahabe üzerinden birtakım şüpheler ortaya atmışlar ve sahabe üzerinden ortaya attıkları şüphelerle doğal olaraktan nakledilen üzerine de şüphe oluşturmuşlar. Öyle değil mi? Yani sahabenin adaleti, sahabenin birbirine karşı tavrı, sahabenin birbiriyle savaşması, sahabenin bazı konularda birbirine güvenmiyor gibi bazı cümleler ve lafızlar kullanması onlar bile birbirlerine güvenmiyorlarsa demişler, peki biz onlara nasıl güveneceğiz? Onlar bile birbirleriyle savaşmışlarsa biz onlara nasıl güveneceğiz? Mesela demişler. Yani o zaman bunu başlık olarak ne diyebiliriz? Dokuzuncu başlık, sahabenin adaletini sorgulamaları. Tamam? Sahabenin adaletini, sorgulamalar. Mesela Mustalahül Hadis dersinde de dikkatinizi çekmiştir. İşte gerek mürsel hadiste, gerek zayıf hadisin bazı kısımlarında arada mesela normalde bir senette meçhul olan bir ravi varsa biz o senede ne diyoruz? Zayıf bir senettir diyoruz değil mi? Niye? Çünkü senette bilinmeyen bir adam var, meçhul var. Ama bu meçhuliyet sahabede vakı olursa ne diyoruz? Önemli değil. Çünkü bu meçhuliyet senede sen zarar vermez. Meçhul olanın sahabe olduğunu bildikten sonra Sahabe çünkü adildir. Değil mi? Meçhul olanın mesela diyoruz ki Tâbi'in bana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber verdi ki dese bu zayıftır. Değil mi? Çünkü bu hadis mürsel olan bir hadistir diyoruz. Ve hadis ehlinin yanında, fukahanın değil, hadis ehlinin yanında bu rivayet zayıftır. Ee, anlatırken de diyoruz ki burada çünkü ihtimal var. tabe'in onu bir sahabeden de duymuş olabilir, bir tabiinden de duymuş olabilir. Değil mi? Zaten sahabeden duymuş olduğunu bilsek bunda bir sorun yok. Yani sahabeyse arada düşürdüğü kişinin mürsel olarak rivayet ettiği rivayetin aradakinin sahabe olduğunu bilsek diyoruz. Bunda bir problem yok. Mesela ne diyoruz? Diyoruz alimler demiş ki e, örneğin Said İbn-i Müseyyeb'in mürselleri sayhtir. Öyle değil mi? Mesela niye böyle bir cümle kullanmışlar? Çünkü araştırmışlar. Bakmışlar Said ancak sahabe, mutlaka arada bir sahabe var, bazen sahabenin ismini zikretmiyor. Yani direkt peygamberden naklediyor mesela. Ve buna benzer seleften başka tabiinden olan birileri için bunun mürselleri sahihtir demişler mesela. Sebep çünkü aradakini sahabe olduğundan emin olmuşlar. Anlaşıldı. Burada neyi anlıyoruz biz genel olaraktan Ehli sünnetin sahabaya karşı bir güveni var, öyle mi? Yani ehli Sünnet'te sahabeye karşı bir güven var. Niye? Çünkü ehli Sünnet bir kayda koymuş. Demiş ki, esahabetu kulluhum udulum. Sahabenin hepsi adaletlidir. Anlaşıldı? Sahabenin hepsi adaletlidir. Bu sebepten dolayı mesela özellikle pratik örnek verdim ki bildiğimiz şeyden örnek olsun. Yani Mustalahül Hadis ilminde gördüğümüz birçok arıza sahabe olduğu zaman aradaki arıza olarak kabul edilmiyor ama başkası olduğu zaman arıza olarak kabul ediliyor. Sebep çünkü sahabenin hepsi adaletlidir. Anlaşıldı. <gülüyor> Şimdi bu kaideyi koyduğu için ehl-i sünnet اَسَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ Hadis ilmi konusunda da bir güvenleri var. Sünnetle problem yaşayan taifeler ise şöyle demişler. Sahabenin hepsi adaletli değildir demişler. Tamam, adaletin tanımı nedir? Adaletin tanımı umumen Genel olarak adaletin tanımı nedir? Bu bir melekedir. Kişi, ayağın kişiliğidir. Daha net söyleyelim. Meleketun, evet, tahmilü sahibe ha ala mülazametil takva vel muru'a. Öyle bir melekedir ki, sahibini sahibini neye taşır, neye iter, takvaya ve kişiliği koruyacak etkenlere iter. Tamam Yani umumen, dikkat edin umumen diyorum özellikle, umumen adaletin tanımı budur. Umumen adaletin tanımı budur. Yani kişi takvaya aykırı durumlardan ve kişiliğe, kişiliği zedeleyecek durumlardan uzak duracak. Ne demek bu? Takva yani şirkten uzak olacak, haramlardan uzak olacak, küçük günahlardan ee, ısrar etmeyecek küçük günahların üzerinde. Tamam? Ve vaciplerini de yerine getirecek. Muru'et ne demek? Yaşadığı belde'nin örfüne, adetine, İslam'a aykırı olmadığı müddetçe riayet edecek ve ayıp diye bilinen toplum arasında, ayıp diye bilinen şeylerden kaçınacak. Bu nedir? Bu adaletin genel olarak tanımıdır. Bu yoksa bir adam da artık büyük günahları işlemişse fasık denir. Fasık olmasa da küçük günahlarda ısrar etmişse veyahut da kişiliğe zedeleyecek durumları yapmışsa da adaleti sakıt olur. Yani fasık olmasa bile, günahkar olmasa bile sözüne artık şahitliğine, sözüne çok fazla itibar edilmesi, tamam mı? Şimdi bu sünnet düşmanları demişler ki, eğer adaletin tanımı buysa demişler, zina yapan sahabeler var. Değil mi? Maiz ve gamidiyeli kadın. Zina yapmış gelmiş zinasını Resulullah'ın yanında ikrar etmiş. Demiş ki ''Tahhirni ya Rasulallah beni temizle ya Allah'ın Rasulü'' öyle değil mi? Sonuçta zina haramlardan değil midir demişler. E madem sahabene hepsi adaletliyse o zaman biz buna ne diyeceğiz demişler. Öyle mi? Sahabeden içki içenler var demişler. Yani hani Bukhari'deki bir rivayeti söylemiş değil böyle Öyle bir sahabe var o kadar çok içki içiyor ki artık himar diye. yani. Ee, diğer sahabeler ona himar diyorlar. Merkep diye onu isimlendiriyorlar. Böyle sahabeler var demişler. Tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aralarında olmasına rağmen cahiliye günlerini hatırladıkları halde birbirlerine kılıç çekip tam birbirleriyle savaşacakken Resulullah'ın araya girip siz ne yapıyorsunuz? Ben aranızdayken birbirinizi mi öldüreceksiniz? Dediği insanlar var demişler mesela. Öyle mi? Sahabenin arasından bir diğerini ırkıyla eleştirenler var. Yani Ebu Zer'in Bilal'e siyah kadının oğlu diye hitap etmesi. Peygamberimizin de ona sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye vardır demesi. Bak bu söyleyeceklerimizin hemen hemen hepsi İmam Bukhari ve Müslümü rivayet ettiği kısalardır yani. Herkesin arasında ittifak edilen kısalar. E ırkçılık, ırkçılık İslam'da neredeyse itikadi bir mevzu olarak görülmüş. Öyle değil mi? İnsanları ırkıyla, toprağıyla, beldesiyle küçümsemek. İslam sahabenler arasında bunu yapanlar var birbirlerine. Peygamber Aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra birbirlerine girip birbirlerinin kanını döken sahabeler var. Hz. Ali döneminde. Öyle değil mi? Hz. Ali ile Muaviye'nin arasında çıkan savaş var mesela. Demişler, madem bu sahabenin hepsi adil. Peygamber Aleyhissalatu vesselam gününe gittiğinde ordunun üçte biri peygamberi bırakmış, kaçmış. Kimdir bunlar? Tanıyor musunuz? belki sizin adaletli dediğiniz adamlardan birileri de o peygamberi bırakıp kaçanlardır. Ne biliyorsunuz demişler. Tebuk gününde dönüşte peygamber Aleyhisselam'a suikast düzenlemişler. Mesela kimdir o suikastı düzenleyenler? Mesela isimleri nelerdir? Bilmiyorsunuz demişler. Belki de o sizin es-sahabetu kulluhum udul, hepsi adaletlidir dediğinizin içinde onlar da var demişler. Mesela peygamber Aleyhisselam diyor ki benim ashabımdan şeydir. 8 tane münafık vardır. Onlar cenneti kesinlikle görmeyecekler diyor. Bir rivayette on tane münafık vardır, onlar cenneti kesinlikle görmeyecekler ee, diyor mesela. Belki kimdir o 12 iki tane, tanıyor musunuz? Ee, i̇simlerini biliyor musunuz? Yok bilmiyorsunuz. Ee, belki de o sizin adaletli demiş olduğunuz adamlar bunlardır e, demişler. Tamam, lakin burada ciddi bir problem var. O ciddi problem nedir? Söyleyecek olan var mı? Hı. o zaman ne diyeceğiz? أَسَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ فِي النَّقْلِ Sahabenin hepsi nakilde adaletlidir. Tamam. Çünkü bak biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki normalde herhangi bir fennin alimleri bir konuda bir ıstılah ortaya koymuşlarsa, o ıstılahı gözetmeden o mesele hakkında konuşmak insanı perişan eder. Hem sapar insan hem de sapıtır, öyle mi? Şimdi mesela diyelim ki başka bir fende, yani başka bir ilim dalında, birileri adaleti bu şekilde tanımlamışlar. Anlaşıldı? Ama ehli sünnetin bütün alimleri demiş ki, bizim sahabe adildir dediğimizde bizim kastettiğimiz şey, onların nakilde adaletli olmalarıdır. Yani Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dan bize bir şey naklettikleri zaman, onu yalan söylemeden bize naklettikleridir. Bizim kastettiğimiz budur. Şimdi sen bu konuda birilerini eleştirirken, adamın koymuş olduğu tanımın dışında bir tanımla onu eleştirirsen ne olur? Ona zulmetmiş olursun, öyle mi? İmam Şafii ne diyor? Biz adaletlidir dediğimiz zaman günahsızdır demiyoruz. Çünkü eğer böyle demiş olsaydık yeryüzünde adaletli hiçbir insan olmazdı. Peygamberler de dahil yeryüzünde adaletli hiçbir insan olmazdı. Öyle mi? den kastımız kimdir? Büyük günahlardan kaçınan ve ''İyilikleri kötülüklerinden fazla olandır.'' diyor İmam Şafii. Tamam mı? İyilikleri kötü. Bak bu, ömûmen söylenen bir şey. Ama mustalahul hadiste ''السحابة كلهم عدول'' dediklerinde kastettikleri nedir? ''في nakli, yani nakilde. Bize naklettiklerinde sahabenin hepsi adaletlidir. Anlaşıldı? Yoksa ehl sünneten sünnetten hiç kimse sahabe günahsızdır dememiş. Sahabe hiçbir şekilde büyük günahları işlememişler dememiş. Böyle bir şey yok yani. Tamam ha, Peki diyeceksiniz bu söylenenler de Görünürde haklılık payı olan şeylerdir. Yani sahabenin normal genel adalet kapsamına da uymuyor sahabe. Hadi tamam diyelim ehl Sünnet'in bu konudaki özel koydukları tanıma uyuyorlar. Orasını anladık ama bu genel adaletle ilgili yani bir insanın fasık olmaması, şahitliğinin geçerli olmasıyla ilgili büyük günahlardan kaçınması, vacipleri yerine getirmesi ona da uymuyorlar. Yani bu söylenen rivayetler ona da aykırı. Onun yeri burası değil. Öyle mi? Onun yeri neresi? Bir itikatta bir konu sonra, yani bir bab sonra nereye geleceğiz biz? Ehl-i sünnetin sahabe ve ehl beyt hakkındaki itikadına geleceğiz değil mi? Orada, onun yeri burası. Yani bu meselenin yeri burası. Bizi burada ilgilendiren mesele ne? Bazıları ehl-i sünnetin kastetmedikleri bir tanımla ehl-i sünnetin sahabeye olan güvenini eleştirmişler. Anlaşıldı? Oysa ehl-i sünnetin اَسَّحَابَةُ كُلُّهُمْ dediklerinde dediklerinden kastettikleri nedir? Fin النَّقْلِدِرْ Anlaşıldı. Fî el -nakhlidir. Zaten ehli sünnet bunun farkına erken zamanda varmış. Yani birilerinin sahabeyi eleştirmesindeki asıl gayesinin dinin temellerine dokunmak olduğu konusunda ta ilk dönemde bunu çok güzel bir şekilde fark etmişler. Mesela e, İmam Ebu Zura ah, yani hadis ilminde, illet ilminde, rical ilminde İslam tarihinin en büyük alimlerinden biri. Diyor ki, bir insanın sahabeyi küçümsediğini ise habe laf söylediğini görürsen bil ki o zındıktır. Tamam bil ki o zındıktır. Niye? Çünkü bak dikkat edin buraya, Çünkü diyor kitap bizim yanımızda haktır. rasul bizim yanımızda haktır. Sünnet bizim yanımızda haktır. Ve bu hak dediğimiz şeyleri bize ancak onlar ulaştırmıştır. Ve bu hak dediğimiz şeyleri bize ancak onlar ulaştırmıştır. Onları taan eden, onları eksik gören bir insan doğal olaraktan da bu nakledilenleri de eksik görmüştür. Rasulü de, Kur'an'ı da, sünneti de eksik görmüştür, tamam Harun-i Reşid zındıkların başını öldürürken ona bir soru soruyor. Zındıklardan bir tanesini öldürürken, katlederken ona bir soru soruyor. Diyor ki neden dolayı siz e, çocuklarınıza ilk başta rafiziliği öğretiyorsunuz? Yani sizin bir dininiz yok. Hani Cehmiyeliği de öğretebilirsiniz. Değil mi? Muhtezileliği de öğretebilirsiniz. Neden dolayı ilk başta çocuklarınıza bir din öğretirken zındıklara söylüyor? Rafiziliği öğretiyorsunuz. Yani sahabe düşmanlığını öğretiyorsunuz. O da diyor ki çünkü biz nakl edicide şüphe oluşturmak istiyoruz. Eğer biz nakl edicide şüphe oluşturursak bu demektir ki biz nakledilende şüphe oluşturmuşuz demektir. Tamam? Zındık kendi meramını kendisi ifade ediyor. Yani biz nakledici olanı onda şüphe oluştururuz. Onun eksik olduğunu, yalancı olduğunu, günahkar olduğunu söyleriz. E ikinci sırada gelen kendiliğinden bunu çözer zaten. Madem bunun hali budur. Öyleyse bunun bize naklettikleri de hepsi problemlidir. Yani yalancı bir adamdan doğru bir şey çıkar mı orada Veyahut da onların anlattığı gibi münafık olan bir insandan din adına güzel bir şey ortaya çıkar mı? Mümkün değildir. Mesela yine seleften bir tanesi diyor ki zındıklar. Peygamber'e hakaret etmek istediler, bunu beceremediler. Çünkü bunun İslam aleminde tutmayacağını bildiler. Ondan dolayı Peygamber'in sahabesine e, sövdüler. Peygamber'in sahabesine laf söylediler. Niye? Yani sebebini anlatıyor. Çünkü diyor, salih olan bir insan ancak salih olan insanlarla arkadaşlık yapar. Fasık olan bir insan ancak fasık olan insanlarla arkadaşlık yapar. Ne demek? Yani şimdi sen tut de ki mesela sahabenin işte Ebu Bekir şey Ali, Selman, Miktat, Ammar bir de Ehlibeyt dışındakiden hepsi fasıktır. Bu ne demek? O zaman Peygamberimiz salih olan bir adam değildi. Yani Peygamber salih olmuş olsaydı bu fasıklarla nasıl arkadaşlık yapacaktı? Öyle değil mi? Eğer Peygamber salih olan bir insan olsa, salih insan kendine salih bir çevre seçer. Talih olan, fasık olan bir insan kendisine fasık bir çevre seçer. Öyle mi? Sahabeyi ta'an eden, Sahabeye laf söyleyen zındıkların asıl gayesi Peygamber'e laf söylemektir. Asıl gayesi Peygamber'e laf söylemektir. Niye? Çünkü Peygamber sanki fasık olan bir zümreyle ömrünü onlarla beraber e, geçirmiş gibi bir anlayış çıkar ortaya. Bu sebepten dolayı Ehl-i Sünnet bunu erken dönemde fark ettikleri için bu kaideyi de bundan dolayı koymuşlar. Yani es sahabatu kulluhum udulun demişler. Sahabenin hepsi nakilde yani naklettiklerinde bizim yanımızda adaletlidirler çünkü onlar Peygamber'e iftira etmezler. Peki sorsanız, deseniz bunu nereden çıkarmışlar? Yani madem sahabe de günahkârdır, madem sahabenin de günahları vardır, bunu nereden çıkarmışlar? Geçen derste söylediğimiz şeyden çıkarmışlar. Allah onları koruma altına aldığı kitabında nakledici olarak seçmişse, o zaman Peygamber'in sünnetinde de nakledici olmaya en hak sahibi olanlar onlardırlar. Tamam. O demiştim ya bu temel meseleyi unutmayın. Eğer Kur'an korunmuşsa sünnet otomatikman korunmuştur. Çünkü Kur'an neyle korunmuştur? Sahabenin hefzıyla ve yazısıyla korunmuştur. Öyle mi? Aynısı sünnet içinde geçerlidir. Eğer bu adamlar Kur'an'ı kendimi koruyacak kadar Allah katında güvenilir ise, o zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini de koruyacak kadar İslam nezdinde, şeriat nezdinde güvenilirdirler. Tamam? He. Şimdi biz bunu söyledik ya, bu burası anlaşıldı değil mi? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. He. Bunlar hemen demişler ki bu sünnet e, inkarcıları, ehli sünnete bir eleştiri yönetmiş bunun karşılığında. Şimdi demişler tamam, hadi diyelim ki biz sizinle şurada anlaştık. Siz e, sahabenin hepsi adaletlidir dediğinizde kastettiğiniz yani yalan söylemezler, kastettiğiniz yani nakilde naklettiklerinde emindirler. Öyle mi? Öyle. Epeki demişler elimizde bazı rivayetler var, sahabeler birbirlerini yalanla töhmet altında bırakıyorlar, öyle mi? Sizin dediğiniz gene bozuldu demişler. Hani biz adaletten kastımız sadece sahabenin yalan söylemediğidir diyorsunuz. Ama sahabenin kendisi birbirini zaten yalanlamış diyorlar. Örnek mesela misal, demişler Ayşe annemiz İbni Ömer'in ölülerle ilgili e, dersimizde anlattığımız rivayetini duyunca, babasından naklettiği rivayeti duyunca bir rivayette diyor ki Kezibe i̇bn Ömer. i̇bn Ömer yalan söyledi diyor mesela. Tamam Kezibe i̇bn Ömer e diyor. i̇bn Ömer yalan söylemiştir e diyor. Mesela bir rivayette sahabe Ebu Hureyre'nin bir konuda rivayetini duyuyor. Diyor ki şuraya kadarı sadaka, şuraya kadarı Kezibe. Buraya kadarı doğrudur, buraya kadarı yalandır diyor e mesela. Hazreti Ömer Ebu Ureye için diyor, e, kezibe diyor mesela, kezibe kelimesini kullanıyor, yalan söylüyor. i̇bn Samit başka bir sahabe için söylüyor, kezibe, kezip de diyor, sen yalan söyledin e diyor. Bir hadis naklediyor peygamberden, sen yalan söyledin diyor. Eğer diyorlar, bu rivayetlerin birçoğu şey sahih rivayetler. Eğer diyorlar sizin bu söylemiş olduğunuz doğruysa, o zaman e, sahabenin gene adaleti düşer diyorlar. Öyle mi? Çünkü onlar kendileri birbirlerini yalanlamışlar diye. Buna cevap verecek olan var mı içinizde? Başka? Cevap verecek olan? Buyurun. Kibbe bir kelimesinin اَخْطَأَ manasına gelir. Değil mi? Mesela İbnül Enbari Tâcu'l-Arus kitabında diyor ki, Yalan kelimesi Arap lugatında beş vecih üzerine vakı olur. Tamam? Yalan kelimesi Arap lugatında beş vecih üzerine bakıyor olur diyor. Bunlardan bir tanesi nedir? nedir? ve فُولَانٌ ey ahta yani yanlış söylediği, hata ettiği manasınadır, tamam mı? Mesela bunun delillerinden bir tanesini söyleyeyim size, ilginç yani bir rivayet. Ee, belki İslam düşmanlarının veya da zındıkların görmek istemediği rivayetin sonu. Ee, Zübeyir bin Avam bir gün hadis rivayet ederken oturup Ebu dinliyor. Yanında da oğlu Urve var. Urve bir de Zübeyir bin Avam Ebu dinliyorlar. Ebu Reyli hadis söyledikçe Zübeyir i̇bn Avam diyor ki sadaka kezibe, sadaka kezibe. Yani hadisin mesela bir hadis söylüyor diyor ki sadaka doğru söyledi, bir hadis söylüyor diyor ki kezibe. Bir hadis söylüyor, en son neyse bitirince oğlu diyor ki baba ne ne demek istiyorsun sen? Bunu iblikesin naklediyor bir daha evvel nihayede. Diyor baba sen ne kastediyorsun yani sadaka kezibe bak dikkat edin ha. Diyor oğlum Ebu Hureyre'nin bu hadisleri peygamberden duyduğuna gelince bunda şüphe yoktur. Bir mecliste mesela diyelim on tane hadis söylemiş Ebu Hureyre. Zübeyir bin Avam bir kısmına sadaka demiş bir kısmına kezibe demiş. Öyle mi? Buna rağmen bakın meclis bittikten sonra oğlu soruyor. Ya sen neyi kas ey babacığım diyor. Dikkat edin diyor ki oğlum. Ebu Hureyre'nin bunları peygamberden duyduğu meselesine gelince bunda şüphe yoktur. Yani hani Ebu Hureyre peygamberden duymadığını bize nakletmez. Tamam. Lakin diyor bazısını tam yerine oturttu. Bazısını ise yerine koymadı diyor. Ee, o zaman kezibeden kastı ne? Ebu Hureyre'nin istidlaline karşı çıkıyor Zübeyli İbn-i Tamam Mesela örnek, misal olaraktan söyleyeyim. Diyelim ki fıkhî bir mesele soruluyor Ebu Hureyre. Ebu Hureyre diyor ki Peygamberimizden ben şöyle şöyle işittim. Tamam Getirdiği rivayet, Peygamber sorulan sorunun cevabı değil. Ebu Hureyre öyle anlamış. Anlaşıldı. Mesela Ebureyre'nin mezhebi ne? Örnek veriyorum. Ateşin değdiği her şeyden yemek insanın abdestini bozar. Değil mi? Ateşin değdiği her şeyden yemek insanın abdestini bozar. Adam biri geldi dedi ki ey ee Ebureyre biz ateşte pişmiş olan e, dana etini yedik. Ne olacak? Ebureyre dedi ki ben Peygamberimizden işittim ki dedi ki Tevallâû mimme mesretinler. Tamam? Ateşin değdiği şeyden abdest alın. Bu rivayeti Peygamberden işitmiş mi Ebuğre ile? Var mı? Burada bir arıza yok. Ama verdiği cevap yanlış çünkü başka hadis de var konuyla alakalı. İse i̇şte Zübeyir i̇bn Havam'ın itiraz ettiği bu. Bazısını tam yerine oturtu diyor. Yani hani anlattığı konuyla hadis uygundu. Ama bazısını yerine oturtmadı, yanlış yerden kullandı. Ama Peygamberden duyduğuna gelince bunda şek ve şüphe yoktur diyor. Tamam Mesela dedi ki bazı rivayetlerde Ayşe annemiz e, i̇bn Ömer için ne diyor? Yalan söyledi diyor. Bazı rivayetlerde de diyor ki, şüphesiz ki siz bana yalancı olmayan ve yalanlanmayanlardan rivayet naklediyorsunuz tamam mı? Bak, şüphesiz ki siz bana yalancı olmayan iki kişi, Hz. Ömer'le İbni Ömer'i kastediyor. Yalancı olmayan iki kişiden ve yalanlanmamış iki kişiden söz ediyorsunuz diyor. وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْتِ Lakin diyor kulak hata eder. Yani hani kulak bazen işitirken yanlış işitebilir, eksik işitebilir, fazla işitebilir. Ama normalde bu insanlar yalancı değildir e diyor. Hatta bir rivayette Allah ona rahmet etsin. Şüphesiz ki yalan söylememiştir diyor. Hata etmiştir diyor. Tamam mı? Açık bir şekilde. Bazı rivayetlerde ise kezibe diyor. Biz burada anlıyoruz ki kezibeden kullanmış olduğu mana nedir? Yani ahtadır. Tamam Kezibeden kullanmış olduğu mana yani ahtadır. Ondan dolayı e, bu zındıklar bunu anlamadıkları için yani kezibenin Arap lügatında ne manaya geldiğini idrak edemediklerinden dolayı Sahabenin birbirleri için kullandıkları bu şeye böyle mana vermişler. Aynısını Peygamberimiz de kullanmış. Aynı uygulama Peygamberimizin dilinde de var. Örneğin Peygamberin sahabesinden amir savaşırken kayberde kendi kılıcıyla kendini öldü. Yani düşmana vururken aynı zamanda kılıç kendine de değmiş savaşma esnasında. Bir nevi kendi kendine verdiği yarayla vefat etmiş. Tamam İmam Müslüm rivayet ediyor bunu. Tabii onun yakınlarından bir tanesi böyle ağlıyor. Peygamberimiz diyor sen niye ağlıyorsun? Çünkü diyor batale amelu ibni hamir. Yani hamirin şeyi gitti. Ameli batır oldu. Peygamber diyor kim bunu söylüyor sana? Kim sana bunu söylüyor? Diyor senin ashabından bazı insanlar. Kim bunu söylemişse yalan söylemiştir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tamam Kim bunu söylemişse yalan söylemiştir. Ne kastediyor burada? Haşa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi sahabesinin yalan söylediğine şahitlik edecek, sonra onları kendi haline bırakacak hali yok. Veya umumen söylenen bir yalan var ortada, Peygamberimiz tek bir kişiyi uyarıyor ama. Yani kim bunu söylemişse yalan söylemiştir. Peygamberimizin çıkıp şunu demesi gerekmez miydi? Bu yalandır. Bu söylemiş olduğunuz şey doğru değildir. Hakikatin hilâfıdır. Peygamberin burada kastettiği nedir? Hata etmişlerdir. Niye? Çünkü insan kendine kasıtlı olmadan vermiş olduğu bir yarayla ölmesi ona amelini batıl kılmaz. Herkese mesela Sübey'a diye bir sahabe var, bayan bir sahabe öyle değil mi? Sübey'a normalde kocası öldüğünde hamile. Kocası öldüğünde hamile. Hemen kocasının ölümünün akabinde doğum yapıyor. Diyelim mesela örnek verin bugün kocası öldü, üç gün sonra Sübey'a doğum yapıyor. Ha. Kocası ölen bir kadın ne kadar iddet bekler? Dört ay on gün. Kim istisnadır bundan? Hamile. Hamile doğum yaptığı an iddet bitmiştir. Niye? Çünkü zaten iddet beklenmesinin gay gayesi iddet beklenmesinin gayesi ra rahminin temiz olup olmadığını anlamaktır. E kadın hamileyse zaten rahmi temiz demektir. Yani doğum yaptıysa bitti mesele. Tamam Ebu Senabil adında bir sahabe Subay'a diyor ki sen evlenemezsin diyor. Dört ay, on gün şey beklemen lazım. İddet beklemen lazım. Allah öyle diyor. O da gelip Peygamber'e zikrediyor Subay'a denilen sahabe radiyallahu anha. Diyor ki Ebu Senabil bana böyle dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Kezibe Ebu Senabil. Ebu Senabil e, yalan söyledi. Sen temizlendin, evlenebilirsin. Ne demek burada Ebu Senabil yalan söyledi? Yani hata yaptı çünkü Ebu Senabil hata yapmış, yalan söylememiş. Yani bir ayete dayanaraktan bunu söylemiş. Ondan dolayı Ebu Husan bir yalan söylememiş. Ayet öyle diyor. Değil mi? Velzîne yutuffavne minkum ve yedrûne ezvâjen yterebesne bi enfusihinne ve ve Sizden ölüp geride kadın bırakanlar 4 ay on güne iddet beklerler. Ama diğer ayeti bilmiyor, değil mi? Diğer ayeti anlamamış. Ve ulâtil ahmali yani hamile olan kadınlara gelince onların eceli iddeti çocuklarını bırakmalarıdır. Tamam. Doğal olarak burada ve kelimesi çok açık barizdir ki peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Sena bile hata yaptığını söylemiş. O zaman sahabenin birbirlerine karşı söylemiş oldukları bu tip e, bir takım rivayetler sahabenin birbirlerine karşı söylemiş oldukları bu tip rivayetler bunlardan kastedilen şey nedir? Yani ahtaadır. Hata yaptı manasınadır. E doğal olarak da bu yöneltilen eleştiri de aslında e, batıl olmuş olur. Yani eleştirinin temeli neydi? Siz diyorsunuz ki bizim sahabe adildir den kastımız yani nakilde bize naklettiklerinde sahabe adildir diyorsunuz öyle mi? Ama bizde sahabenin bazı rivayetlerde birbirlerine yalancı dediklerini görüyoruz. Sizin söylediğiniz tam tersi. Biz o zaman buna ne diyeceğiz? Siz yalan kelimesinin Arap lugatında ne manaya geldiğini bilmediğinizden dolayı böyle bir hataya düşmüşsünüz. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey yok. Tamam. Bununla beraber, yani bununla beraber bu defa e, İslam, yani hadise karşı problemli olan insanlar sahabelerle ilgili bir takım iddialar ortaya atmışlar. Mesela bunlardan bir tanesini e, söyleyelim. Bu ders vakit yeterse bir tane söyleyeceğim, yetmese öbür derse diğerini öbür ders anlatırım inşâAllah. E, Ebu Hureyre ile alakalı biliyorsunuz e, sahabe arasında muksirun bir de Muqillun diye sahabeler hadis rivayetinde iki kısma ayırıyorlar. Değil mi? Muqsirun kimdir? Çok çok hadis rivayet edenler. Muqillun az hadis rivayet edenler. Değil mi? Mesela Hazreti Ebu Bekir az hadis rivayet edenlerdendir. Değil mi? Dört hanifenin hepsi Az hadis rivayet edenlerdendir. Hazreti Ömer'i Ömer bazı muksirundan kabul etmiş. Ama mesela bir Ebu Hureyre, bir Ayşe annemiz, bir i̇bn Mes'ud, öyle değil mi? Bir Cabir, bir Enes i̇bn Malik. Mesela bunlar nedirler? Muksirun dediğimiz sahabelerdendirler. Yani Ebu Sa'idin'l-Hudri mesela. Yani rivayet etmiş oldukları hadis sayısı çok fazladır. Bunların en başında kim gelir sahabede? Ebu Hureyre gelir, değil mi? 5300 küsur rivayetiyle. bunların en başında Ebu Hureyre gelir. Şimdi Allah düşmanları demişler ki, özellikle Ebu Hureyre'den daha önce de söylemiştim Allah bana, değil mi? Sünnetle problemi olan herkesin mutlaka Ebu Hureyre'yle problemi vardır. Yani kimisi Ebu Hureyre'ye zındık der. Kimisi Ebu Hureyre'ye münafık der. Kimisi Ebu Hureyre ile için şeydir der. Eee Muaviye'nin adamıdır. Emevi devleti için hadis uydurdu, der. Kimisi Ebu Hureyre sonradan geldi yer edinebilmek için, tutunabilmek için, sahabenin arasında mekanı olabilmesi için çokça fazla hadis uydurdu, der. Niye? Çünkü ana mantıkları bu adamların şu. Ebu Hureyre kaç yılında Peygamberimizin yanına geldi? Hicretin yedinci senesinde değil mi? Hayber vakası esnasında Nereden geldi? Yemen'den geldi. Değil mi? Yemen'den annesiyle beraber Peygamber aleyhisselatü Vesselam hicret etti ve Müslüman oldu. Kaç sene Peygamberimizin yanında kaldı doğal olarak? Üç yıl ile mesela kimisi sekiz ay diyor, kimisi yedi ay diyor, kimisi alt. E biz üç buçuk sene diyelim mesela tamam toplam diyelim üç, kimisi dört yıl diyor vesaire. Biz ortalamasını söyleyelim diyelim ki üç buçuk sene kaldı. He. Bu adamlar diyorlar ki Nasıl olur da Ebu Hureyre, peygamberle beraber 23 sene kalan adamlar 100, 200, 300 tane hadis rivayet ediyorlar. Ebu Hureyre peygamberin yanında 3,5 sene kalıyor. Ve peygamber aleyhissalatu vesselamdan 5300 küsür hadis rivayet ediyor. Bu makul müdür diyorlar. Yani eğer sahabeden Ebu Hureyre'den daha zeki olanlar vardı. Hefzı daha kuvvetli olanlar vardı. Niye onlar e, çokça fazla hadis rivayet etmemişler de Niye mesela Ebubuyle bu kadar fazla hadis rivayet etmiş diyorlar, tamam? Şimdi doğal olarak ne, ne çıkıyor ortaya? Ortaya şu sonuç çıkıyor. Yani sahabeden en çok hadis rivayet eden Ebubuyle şüpheli ise artık hadislerin halini varsız düşün. Öyle mi? Yani Ebubuyle eğer sahabeden en çok hadis rivayet eden Ebubuyle şüpheli ise, mesela örnek veriyorum, bu hadislerin birçoğu Bukhari ve Müslüm'de geçiyor. Doğal olarak sizin en güvenilir kaynak dediğiniz kitaplar da şüpheli olmuş oluyor. Anlaşılıyor değil mi? Ne kastettikleri yani Ebû Hureyre'ye sataşmakla ve Ebu Hureyre'ye laf söylemekse, söylemekle Allah dillerini kurutsun. Aslında sünnete laf söylemeye çalışıyorlar. Yani sünnetin teşrih değerini düşürmeye çalışıyorlar. Şimdi biliyorsunuz mesela Ebû Hureyre ile alakalı bir defa birinci hakikat, ilmi hakikat. Ebû Hureyre'nin 5300 tane falan rivayeti yoktur. Tamam Elimizde mevcut olan kitaplardaki bütün rivayetlerini bir araya topladığımızda 5300 küsur rivayeti vardır. Ama biz Ebu Urey'den nakletmiş olduğu hadislerin senetlerini çıkardığımız zaman geriye kaç tane hadis kalıyor? Kimisine göre 1600, kimisine göre 1300 tane hadis kalıyor. Tamam? Mesela niye? Örneğin nasıl saymışlar? Ebu Urey'le bir hadis söylemiş, tabiinden ondan üç kişi almış. Bunun üç hadis sayıyorlar mesela, değil. Sonuçta Ebü Hureyrenin burada rivayet etmiş olduğu kaç tanedir? Bir tanedir, değil mi? Tekrar etmiş senetleri çıkardığımız zaman, tekrar etmiş lafızları çıkardığımız zaman, kimi alime göre Ebü Hureyrenin elimizdeki kitaplardaki mevcut rivayeti 1600'dür, küsür. Kimisine göre ise 1300 küsürdür. Tamam? He. O zaman geriye ne kaldı? 1300 küsür şey kaldı. Şimdi bakın, dikkat edin. 3 yıl 8 ay veya biz 3 buçuk sene dedik, ortalamasını alalım dedik. Kaç günü yapar? 3 buçuk yıl. 365 çarpı 3 ne yapar? 900 gün yapar, 180 de öyle yapar, 1080 yapar, 15 daha 1095 yapar. Değil mi? 3 yıl 1095 günü yapar. 365'in yarısı kaç? 300, 150, 182 diyelim. 180 diyelim biz. Ekleyelim buna 180, 1190 yapar, 1270 gün falan yapıyor küsuratıyla beraber, 1270 gün. Günde bir tane hadis ezberlese bir adam kaç yapar, kaç gün yapar? 1270, günde bir hadis ezberlese, 1270, 1300 tane rivayet yapar işte, bütün küsuratıyla beraber. Tamam Günde bir tane hadis ezberlese bir adam, sen kaçıncı hadis şu anda Bülûl-Merâm'da? Altı yüze geldin. Geldin. Kaç senedir düzenli ezberliyorsun? Düzenli ezberlemeye başladın. Yani bir buçuk senedir. Bir buçuk senede kaç gün var? Tam bunun yarısı var. Daha azı var. Diyelim ki bir buçuk senede 500 gün var. Örnek veriyor bir Sen Sen 500 gündür ezberliyorsun ve şu anda 600 yüzüncü hadistesin. Bak, bununla beraber Kuran ezberliyorsun. Bununla beraber Nahiv görüyorsun. Bununla beraber Nahiv'in metnini ezberliyorsun. Bak, bununla beraber e, pratik Arapça görüyorsun. Bak, bununla beraber fıkıh görüyorsun. Bak, bununla beraber akide görüyorsun. Ve her gördüğünün de özetini çıkarıp ezberlemek zorundasın. Buna rağmen, bir buçuk senede altı yüz tane hadis ezberlemiş. Öyle mi? Bir de bir adam düşün. Kalem kağıt yok. Bütün dayanakları onların hafızalarının üzerine. Yani hafıza kalemin kağıdın olmadığı bir toplumda ne gelişir? Doğal olarak hafıza gelişir. Sabahtan akşama kadar sürekli Peygamberimizin yanında ve Peygamber yani bu konuşan Peygamber başkası değil. Ha. En ahmak adamı koysan yanına söylediklerini gene ezberler. Yani peygamber konuşuyor bir başkası değil söylediği her kelime senin için bir değer ifade ediyor. Söylediği her kelimeyi seni cennete götürecek bir anahtar olarak e, görüyorsun. Sırf bunun için etrafında geziyorsun sürekli yani ağzından bir kelime çıksa da duysam e, diye. Aman biri gelse bir soru sorsa da peygamber cevap verse de dinlesem e, diye. Bu adam 1270 günde 1300 küsür veya 1600 küsür hadis ezberlemiş. Hadis inkârcıları ahmak oldukları için dünyaya kendi pencerelerinden bakıyorlar. Tamam? Her insan dünyaya kendi penceresinden bakar. Zeki olan bir adam insanlar ezber yapamadığı zaman kendi penceresinden baktığı için ''Ya ne var ki?'' der yani. Öyle mi? Ne var ki yani günde beş tane, altı tane hadis ezberleyemiyorsa bir talebe ona talebe mi denir? Der mesela. Ee, kafası çalışmayan adam, sünnet inkarcıları gibi ne der? 1270 günde 1300 tane hadisi çok görürler. Tamam mı? 1270 günde 1300 tane hadisi çok görürler. Ondan dolayı. Ortaya mesela ben ortaokuldayken bir tane babası molla şeyi olan bir arkadaşımız vardı. Yani hem şeyi hem de molla idi babası. Bugün şeydeyken bahçedeyken dedi ki yolda bir Ebure ile ilgili bir şey oldu. Bir arkadaş bir şey anlattı. Kedi bir meşhur onun bir kedi kıssası var ya işte kedi varmış cübbesinde uyandırmak istememiş falan. Onu anlattı. O da küfretti Ebure'ye. Böyle dedi ki işte Ebure'ye bilmem nedir. Yani tabi söylenecek bir şey değil, bir, bir laf cümle söyledi. Biz ortaokuldayız. O diğer arkadaş dedi ki, ya sen niye böyle söylüyorsun? Yani hani niye böyle söyledin? Falan. Kardeşim dedi, Ebu Hureyye, sen kaç tane hadis rivayet ettiğini biliyor musun? dedi. Falan işte beş bin bilmem kaç tane hadis rivayet etmiş dedi. O kadar sahabe Hz. Ali, Ehl-i işte Hz. Ebubekir falan şu bu hiçbiri dedi şey yapmamış. Ee, onun rivayet ettiği hadisin onda birini e, rivayet etmemiş falan. Allah Allah! Yani böyle e, orada bulunan herkes için söylüyorum bunu. Herkesin böyle yüzü bir değişti yani. Hani makul geliyor çünkü insana. Nasıl 5000 tane hadis ezberlemiş üç senede, dört senede? O kadar sahabe var, hiçbiri onun ezberlediği hadisin onda birini bile ezberlemiş. Ha o gün belki itiraz ettik ama itiraz etmemizin sebebi bunu bildiğimizden dolayı değildi. Yani olur mu ya? insan sahabeye laf söyler mi? Den, yani şeyden taklidi bir düşünceden itiraz ettik ama mesela o anki manzarayı hatırıp bunu daha sonra öğrendikten sonra o an manzara o anki manzara hep gözümün önüne geliyor. Herkesin yüzü değişti yani kimsenin makul mantıklı verebileceği bir cevap yoktu. Zaten zındıkların genelde yaptıkları şeyler de budur. Hani insanların tasavvurunu ve itikadını zedelemek için şüphe e, üretmek ve insanların kafasını. Adam ona inanmasa bile kafasında bir şey kalıyor yani Ebu Ureyre'ye karşı, hadise karşı veya bir sonradan gelecek olanın yerleştireceği sağlam şüphe bir şey olmuş oluyor. bir hazırlık, bir temhid babından olmuş oluyor. Tamam? Mı? Bu genel olarak verilecek bir şey cevap. Peki şöyle bir soru sorabiliriz. Niye yani Ebu Ureyre'yi diğer sahabelerden ayıran Ebu Ureyre'yi diğer sahabeden daha fazla hadis rivayet etmeye iten şey? Bu akli bir cevaptı. Yani bunun şer'i yoldan bir cevabı var mıdır? Var mı cevap verecek olan? Madde madde sıralayalım. Bir. Birinci sebebi nedir? Ebu Hureyre'nin çokça hadis rivayet etmesi için Peygamber aleyhisselatu Vesselam'la beraberliğinin diğer sahabelerden daha fazla olmasıdır. Tamam mı? Bu birinci sebeptir. Tamam Peygamberin yanında üç buçuk yıl kalmıştır ama o yirmi senenin acısını çıkarmıştır. Yani diğer insanların 20 yıldır peygamberle olan beraberliklerin acısını çıkarmıştır. Niye? Bakın sahih Ete Ebu ile diyor ki Ensar kardeşlerimizi toprakları, muhacir kardeşlerimiz ise çarşıdaki ticaretleri meşgul ederdi. Ben ise karın tokluğuna peygamber aleyhissalatü vesselama mülazemet eder, karın tokluğuna peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber gezerdim. Bundan dolayı onların görmediklerine şahitlik ettim, onların unuttuklarını ise ben hatırladım diyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün dedi ki içinizden kim bana cübbesini uzatacak yani üzerindeki abayı uzatacak ben ona hadislerimi söyleyeyim ondan sonra tutsun göğsüne doğru çeksin elbisesini ve o günden sonra hiçbir şey unutmayacak diye ben Peygamber Vesselam'ın bu sözüne icabet ettim ve Peygamberin bu dediğini yaptım. Vallahi eğer Allah'ın kitabında iki ayet olmamış olsaydı ben duyduklarından hiçbirini size aktarmazdım innellezine yektumuna ma enzelna minel beyinat diye başlayan ayetleri okuyor. Bakara suresinde iki tane var ya, şüphesiz ki Allah'ın kitabında indirdiğini, hidayet diye indirdiğini insanlardan gizleyenlerin mel'un olduğunu söyleyen ayetleri okuyor. Bak biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki Ebureyre ile sürekli peygamberimizle beraber vakit geçirmiş, yemek bile hatta böyle bir olay da Talha'nın başına geliyor. Talha'nın yanında biri Ebureyre'yi eleştiriyor. Diyor ki yani biz Ebureyre'den sizden duymadığımız şeyleri duyuyoruz. Yani bir dek bu mu peygamberi gördü diyor, sizden hiçbiriniz mi peygamberi görmediniz diye. O da kızıyor diyor, öyle deme. Şüphesiz ki diyor biz zengin olan insanlardık. Bizim malımız, ehlimiz, topraklarımız peygamberle beraber olmaktan meşgul ederdi. Gündüzün bir ucunda, akşamın bir ucunda peygamberimizin yanına gelirdik. O ise sürekli peygamberin elini tutar ve peygamber aleyhisselatü vesselamla beraber Medine sokuklarında dolanırdı ee diye. Onun için onun unutmadığını yani onun bildiğini biz ise unuttuk ee diyor, anlaşıldı. Yani mesela şimdi diyelim ki bunu şey olarak da düşünün. Mesela ilim talebiyle ilgili, ilim talebinde menheşle alakalı alimlerin özellikle ısrarla tavsiye ettiği meseleden biri nedir? Bir şeyhe mülazemet etmektir. Değil mi? Bir şeyhe mülazemet etmektir. Ne demek bu? Yani niye demişler bir talebe bir şeyhe mülazemet etmesi lazım? Çünkü demişler önce ilmin anahtarlarını bir şeyhe mülazemet edip ondan alması lazım. Adabı, ahlakı vesaire ondan alması lazım. Daha sonra da rehle yapması lazım. Yani daha sonra da çıkıp mesela rehle yapıp her fende en uzman olan insan kimse onların yanında kendini geliştirmesi lazım. Niye? Çünkü sen bir adama mülazemet edersen onun her şeyini alırsın. Öyle mi? Onun ilmini komple toplarsın ondan sonra yoluna devam edersin. Ebu Hureyre'nin durumu da böyledir. Yani diğer sahabe dünyalık işlerle uğraştıkları için Ebu Hureyre'nin böyle bir durumu yok. Sürekli peygamberin yanında ona mülazemet etmiş. Doğal olarak onun her şeyini bizzat müşahede etmiş. Her şeyini bizzat kendi kulaklarıyla duymuş. Bu sebepten dolayı da onun hadis şeyi fazladır. İki, Ebu Hureyre'nin hafız konusunda peygamberimizin duasına mazhar olmasıdır. Öyle değil mi? Mesela bu biraz önce zikretmiş olduğum Buhari'deki rivayet. Dikkat ederseniz burada peygamberimizin bir e, müjdesi var. Kim bana elbisesini uzatacak, ben ona hadislerimi söyleyeyim. Sonra elbisesini göğsüne doğru çeksin. O günden sonra hiçbir şey unutmayacaktır diye. Ebu Hureyre diyor ki bunu ben yaptım. Mesela aynısını Zeyd bir Sabit diyor, biz diyor mescitte otururken iki kişi bir de Ebu Ureyre. Peygamber çıktı geldi diyor biz sustuk. Peygamber yanımıza gelip oturunca biz zikir yapıyorduk sustuk diyor. Peygamber dedi ki ne yapıyordunuz? Yaptığınızı tekrardan yapın. Dedi ki işte Allah'a zikrediyorduk, işte dua ediyorduk falan. İyi dedi dua edin diyor. Benle arkadaşım diyor dua ettik. Biz dua ettikçe Peygamberimiz amin dedi. Biz dua ettikçe Peygamberimiz amin dedi. Sıra Ebu Ureyre'ye geldi diyor. Ebu Ureyre dedi ki Allah'ım ben senden Arkadaşlarımın istediğin aynısını istiyorum. Peygamberimiz amin dedi. Ve dedi ki Allah'ım ben senden unutulmayacak olan bir ilim istiyorum. Peygamberimiz tekrardan ona amin dedi. Tamam peygamberimiz tekrardan ona amin dedi. Yani Ebu Hureyrenin hıfzının diğer sahabelerden daha fazla olmasının sebebi nedir? 1. Peygamber'e sürekli mülazemet etmesidir. 2. Hafız konusunda Peygamber Aleysset vesselam'ın duasına mazhar olmasıdır 3 Allah Allah'ı ona hafıza konusunda hafız konusunda bir güzellik vermesidir öyle değil mi Mesela biz daha önce ne demiştik demiştik ilim iki koldan oluşur bir hafızdır bir de fehemdir yani ezber ve anlayıştır ha zafadullahutihime yaşa bu Allah'ın faziletidir Allah dilediğine verir öyle mi Mesela imam buharideki hafıza bu normalde beşer aklının alabileceği bir hafıza mıdır? Değildir. Öyle değil mi? Yani nasıl bilgisayar mıdır? Programlanmış mıdır? Ee aklına bu geliyor. Şimdiki bilgisayarlar bile hata yapıyor. Ama İmam Buhari hata yapmıyor mesela hafızında. Öyle mi? Bu Allah azze ve celle'nin Allah azze ve Celle dilediğine verir. Mesela Ebû ile ilgili Ebu Hüreyre çok hadis rivayet edince Mervan yani Emevilerin valisi şüpheleniyor. Şüphelendiği için de Ebu meclisine çağırıyor, soru soruyor. Soru sordukça Ebu Hureyre hadis söylüyor. Soru sordukça Ebu Ureyre hadis söylüyor. En son tabii kâtibine diyor ki Mervan, git diyor e, sedirin arkasında otur. Yani herhangi bir perdenin veya bir koltuk kanepi diyelim yani şimdinin deyimiyle. Git kanepenin arkasına otur. E, Ebu söylediklerini yaz diyor kâtibine. Kâtip de diyor ben oturdum. Ebu Hureyre'nin naklettiği söylediklerini tek tek yazdım diyor. Senenin başı olunca yani o meclis bitiyor, gidiyor. Tekrar mesela aradan uzun bir süre geçiyor. Tekrar çağırıyor. Mervan aynı sorduklarını tekrar soruyor Ebu Ureyre'ye. Tabi katip şeyde, yine aynı yerinde. Katip kağıda bakıyor, yazdığı kağıda. Vallahi diyor ne bir tane eksilti ne de bir tane fazlalaştırdı. Tamam? Ne bir tane eksiltti, ne de bir tane fazlalaştırdı. Yani bir sene önce ne anlatmışsa, bir sene sonra anlattığında aynı şekilde, aynı usulukla tekrardan anlatmış. Bu neye delilet eder? Ebu Ureyre'nin hafzının kuvvetine delalet eder. Tamam mı? Ebu Gureyla'nın kuvvetine delalet eder. Zaten Hz. Ömer'in çok meşhur bir sözü var. İnşallah bu ders artık yetişmeyecek herhalde. Bir dahaki derste anlatacağım. Haz Ebu, Hz. Ömer'in e, diyor ki, Hz. Ömer e, size diyor, bazı insanlar Kur'an'la geldikleri zaman rey ehli, siz onlara sünnet ile gidin e, diyor. Çünkü onları diyor, hafız problemleri olduğu için sünneti ezberlemekte zorlandılar. Kur'an bize yeterdir dediler. Hem saptılar hem de sapıttılar. tamam? Aslında mesele biraz da bu yani kıskançlık ve haset meselesi. Kendilerinde bu meleke olmayınca, hafız melekesi olmayınca bu defa olana Allah işte rahmet etsin demek yerine sahabenin dediği gibi mesela i̇bn Ömer cenazesinde ona merhamet edermiş. Demiş ki Allah sana rahmet etsin, sen peygamberin hadislerini ümmete hafız ettin. Yani peygamberin hadislerini ümmete sen ulaştırdın diye. Mesela bir böyle hani İbni Ömer'de bu şey yok. Diyelim onda olan hafıza onda olan ezberleme yetkisi şeyi yok. Özelliği yok. Ne yapmıyor? Haset etmiyor. Yalancılıkla töhmet altında bırakmıyor. Allah sana rahmet etsin, merhamet etsin. Peygamber'in hadislerini bize sen korudun. Yani hafızınla, anlayışı ezberinle bize korudun diyor. Zaten hani doğal, daha önce de Allah ve Alem söylemiştik. Yani o toplumun hafızası zaten kuvvetliydi. Bunun sebebi bunun zamanla alakalı bir şey var. Mesela o toplumda en basit bir fert 20'ye 30'a kadar ceddeni çok rahat bir şekilde sayabilirdi mesela, nesebini sayabilirdi. İnsanlar şu anda bizim Kuran-ı Kerim'den fazla fazla metinleri şiir diye ezberliyorlardı mesela öyle değil mi? Arap şairleri vardı insanlar bir kere mesela bir şiir var adam bir kere söylemiş. Yani bugün bizim elimizde var olan birçok cahiliye şiiri adam her oturduğu ortamda o şiirini söylemiyor yani. Bir kere söylemiş orada bulunanlar onu hafız etmişler. Daha sonrasına aktarmışlar. Niye? Kalem yok, kağıt yok, tek eğitim aracı var ezberlemek. Yani bir şeyi duyduğunda ezberledin ezberledin, ezberlemedin gitti. Şimdi bizim gibi kayıt aleti yok. Yani kayıt aletini koyayım hocanın önüne, ben derste istersen aklım başka yere gitsin, uyuyayım derste. Ama şeydir, ne de olsa sonradan dinlerim mesela. Bunu bir talebe yapabilir şu anda değil mi? Veya derste senin gözüne bakar, kafası başka yerlerde gezebilir bir taleben. ama o zamanki bir adam bunu yapamaz anladın anladın, ezberledin ezberledin, ezberlemedin gitti. Daha bir daha o dersin tekrar geri dönüşü söz konusu değil. Ondan dolayı e, hatta mesela o dönemde yazıyı yazıyı e, eleştirenler var. Mesela Ebu Said'in'l-Hudri kendisinden hadis yazılmasını isteyen bazılarına kızıyor. Biz peygamberden nasıl ezberlediysek siz de öyle ezberleyin diyor, örneğin tamam. Mesela Süfyan diyor, Süfyan-ı Sevri, e, ilmi ''Kitaplara emanet edenden, yazıya emanet edenden daha kötü kim vardır ki?'' diyor. Yani ilmini, adam kitaba emanet ediyor. ''Al, sendedir.'' E diyor. Başka bir tane seleften diyor, mesela kim yazı yazarsa, ilmini yazıya dökerse, şüphesiz ki yazıya dayanır. Yani zekaya değil, hani ezberlemeye ne de olsa oradadır. Bir gün ihtiyacım olursa tekrardan açarım, bakarım, eder manasında söylüyor. Yani hatta hafızaya engel teşkil ettiği için, Yazıya kötü bakanlar bile olmuş o dönemde. Doğal olarak o dönem insanın zaten ezber gücü bize göre çok çok çok üstte. Ha bir de Allah bazılarına da ikram edince, faziletinden, lütfundan verince ezberleri daha fazla artmaya başlamış. İşte Ebu Hureyre de bunlardan bir tanesidir. Yani bu vasfa sahip olanlardan bir tanesidir. Bundan dolayı da onun rivayetleri diğer sahabeye göre daha fazladır. Anlaşıldı? Devam edeyim mi? Diğerini de anlatayım mı? Yoksa yeter mi? Yeter mi? Tamam. Sorusu olan var mı? Sorusu olan. bu ahire davana elhamdülillahi Rabbi alemin.